Niye insanlar sorgulama alanını genişletirler? Çok dar daire problemi kendilerinde çözseler problem çözülecek. Elin alemin muhasebe memuru gibi. Aklından geçer. E şu da tökezlemişti, şu da kapaklanmıştı. Şu da hayattan bir kase zehir yudumlamıştı. Şurada çekmişti, çekiyor Daha çekecekleri var Bütün bunlar hesap alanı genişletme demek Hesap alanı genişledikçe Hesapta sizin tutturmanız gerekli olan noktayı Tutturma şansınız azalır Elden geldiğinde merceklerin Güneşe tutulduğu zaman Yakacakları belli bir noktada Hararet teksifi gibi sen belli bir noktada esas teklifi himmet edeceksin. O zaman problemi çözme şansın daha güçlü olur, daha artar. Hem de kendini daha iyi okursun. Önündeki bir kitap ve zaten onu okumakla mükellefsin. Sağından, solundan, önünden, arkandan, altından, üstünden. Hasmın, ezeli hasmın, Mephisto lâ atiyenahum min beyni eydihim ve min halfihim ve ala eydihim ve ala şemâihim ve önden gelirim arkadan çarparım sağdan sokulurum soldan vururum ve dolayısıyla çoğunu şükürden uzaklaştırır seni bildikleri gördükleri halde birer nankör hâline getirir diyor Şimdi önü kullanman lazım göz vermiş, bak. Göz ucuyla sağa nikahı aşina etmen lazım. Bir araba kullanıyor gibi. Çünkü kendini kullanıyorsun, yol alıyorsun. Bir yere varmak istiyorsun. Ve çok kasımlar içinden geçiyorsun, hepsine sıyrılman lazım. Bir gözün ucuyla da sol tarafa bir nikahı aşina kılmak lazım. Sonra aynı zamanda arkayı temaş etmek lazım feraset efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önü çok iyi okuyordu iyi görüyordu sağa iyi biliyordu solun hilelerine karşı da çok aşinaydı arkayı da iyi görüyordu önü gördüğüm gibi arkayı da görürüm buyuruyordu bazıları kadı yaz gibi allame Marib ali rahmetullah ve Efendimiz'in arkadan iki tane küçük gözü olduğu da söyleniyor. Haşa ve kella. Efendimiz bir hilkat garibesi değildi. O bir hilkat harikasıydı. Her şeyle mükemmeldi. Dört gözü yoktu, iki gözü vardı. Ahsen-i Takvim'in ölçüler üstü bir mümessileydi. Fakat o Allah'ın göstermesiyle görüyordu eğri büyülü yamuk yumuk safları seziyordu ya Allah gösteriyordu veya fevkalade gelişmiş hisleriyle arkada olup biten şeylere de vakıftı dolayısıyla o bütün güç ve kuvvetiyle sağı da kontrol ediyordu solu da önü de arkayı da kontrol ediyordu bütün tehlike yollarını kesiyordu şeytanın canına tak demişti uzaktan sadece düşmanlığını icra ediyordu en son bahis Şeytanla münazara bahsi var Orada sorulan sorulardan bir tanesi Dünyada diyor Senin en çok nefret ettiğin kimdir Diyor Efendimiz ona Sen diyor Çünkü onu çatlatırcasına Bir duruş içinde Kıvamında bir duruşu var ki böyle Bakınca Yahu önünden giremedim buna Sağdan çarpamadım yani yaptığı şeyleri ona iyi gösteremedim demektir. İnsan önünü biraz görür de ileride ne olacak, başıma neler gelecek. Sizin dediğiniz gibi, rabıtayı mevt, rekaik, ileriyi görme, ahirete göre işlerini, hesaplarını yapma. Öngörüşlü bir insan olarak hayatını götürme. Sağdan gelen şey o da yine tehlike, insanın iyi şeylerini sık sık insana hatırlatması. İnsanın kendi güzellikleriyle insana meşgul etmesi, insanı gurura, kibre sevk etmesi, riyaya sevk etmesi, sumaya sevk etmesi. Çok aşinaydı ve yol vermiyordu oradan da. Soldan doğrudan doğruya tehlike olarak geliyordu. Ne kadar mesavi ahlak varsa, mahasi varsa, hatiat varsa, o her gün şu duayı okuyordu. Allahümme va'id beyni ve beyne hatayaya, kıble batıdan meşrik ve mağrib. Allah'ım bizi günahlardan temizle, tıpkı beyazın kirlilikten temizlenmesi gibi. Beni su, ve Allah'ım, benim hatalarımla benim aramı iki kut arasındaki rakamlarla ifade edilmeyecek kadar uzaklaştır diyordu. Mağrib meşrik mesafesinde uzaklaştır beni diyordu. Bu temkinin ifadesi, tekzün ifadesi titiz yaşamanın ifadesi ve katiyen nefs-i emmareye itimat edilmeyeceğini kavramanın, o mevzuda arkasındakilerini tembih etmenin ikaz etmenin ifadesi diyordu. <gülüyor> Kirlerden bir elbisenin paksu ile, gök sularıyla, içinde kirecin bilmem karkerin olmadığı sularla nasıl yıkanır, arınır? Ben öyle arındır. Semavi arınma kurnaları altında temizleyerek beni hiç kiri ulaşmamış gibi mahiyeti asliyeme ulaştır diyordu. Titiz yaşıyordu. Dolayısıyla soldan gelen şeylere karşı da yine setler vardı. Kale, bir iç kale, iç kalenin içinde bir iç kale, surlar, surlar, surlar, aşılmayan surlar kaftağı gibi. Ve şeytanı çatlatır bu. Ben bir zaman önüne nemle hazayla bakıyor. Ölüm, ölümden sonra dirilme. Arkaya bir mazi mezar ekver suretiyle değil. Büyüklerimizin, sultanlarımızın, ruh ve mana köklerimizi hazırlayanların tahtkahı olarak bakıyor onlara. Ve onlarla besleniyoruz biz. Biz Yahya Kemal ifadesiyle kökü mazide bir ateiz. İleriye hep böyle ümit bahşedici şeylerle görüyorsak, esas geçmişte onları yaşamışız. Geçmiş öyle güçlü bir referans ki şahlandırıyor bizi. İleriyi de öyle bir gülistan'a çevirebilirsiniz. Gül devrine çevirebilirsiniz. Çünkü bir kere olmuşsa bir şey yeni olabilir. Bir dönemde bir Ebu Bekir devri, Ebu Bekri, Ömeri bir gül devri yaşanmışsa bir kere daha yaşanabilir Allah'ın izni inayetiyle. Çünkü olmuş bir kere. Mümkünattan demektir bunlar. Ve oluyor. Emsalini göstermiş. Emsali olan bir şeyi yakalamak düşer bize. Madem var bu ve bunu göstermesi geçmiş o bakımdan bizim için çok önemlidir. Geçmiş gelecek masal hep eğlenmene bak ömrünü bervat etme. Bu materyalist bir mülazan ifadesidir. Geçmiş de bizim için şanlıdır. Gelecek de inşallah şanlı olacak onun şanlı olması şeytan tipinde bütün mefistoların ümidini kesecek. Üstten gelecek gayelerden Allah'a sığınırız bilemiyoruz. Tepeden gelen şeyleri önleme. Orada da Hazreti rahman Rahim'e sığınırız. En-u'tâle diyoruz. Ve nâvvike en-u'tâle. Biz mütekelimel gayr söylüyoruz. Efendimiz en-u'tâle diyor. Neye mükemmelin vahde ile söylüyor onlar al mahkire söylemiyor. Kendisi masum ve masum olduğu halde hususi vallahu yahsi mükeminen nas o muhkem kalenin içinde bulunduğu halde teminatçısı Allah olduğu halde sığınmak suretiyle gösteriyor ki herkesin o ölçüde sığınmaya ihtiyacı vardır. Ben sığınıyorsam bu ölçüde teminatı olmayan insanlar yüreklerini çatlatırcasına Allah'a sığınma mecburiyetinde mecburiyetindedirler. Gözlerini kullansınlar, kulaklarını kullansınlar. Neye sırt dönülür, neye dönülmez? Neye karşı la kayıt kalınır, neye karşı la kayıt kalınmaz? Bunları çok iyi değerlendirsinler ve mutlaka tek teminata güvenmesinler. Bir teminat daha, bir teminat daha, bir teminat daha. Çünkü kayaların başına, zirvelere, şahikalara tırmanan insanlardan daha yüksek, daha ülvi ve her zaman devrinin ihtimali olan zirvelere tırmanıyorlar. Şu fani dünyadan, vesvaya, toprak aleminden, fena aleminde, baki aleme tırmanıyorlar. O kayalara tırmanan insanlar bir oraya halat bağlıyorlar, güçlü bir halat. Halatın sağlam bağlanmasına çok dikkat ediyorlar. Ellerini eldiven takıyorlar, ayaklarına kancalar yerleştiriyorlar. Değişik koordinatları değerlendirerek orada düşmeye karşı on türlü mülazaya alternatif teminat ve güven esasını nazar itibar alıp kule tırmanıyorlar. Tırmandığınız yer oradan daha hafif değildir. Çok önemlidir. Ve şeytan gibi bir hasmınız var. Sizin o urveyus kadiye James. Fakat semse kabil hurvet uthqa lamfza sürekli onunla oynayan onda sizi sarsan düşürmek için elinden gelen her şeyi yapan bir eleddihi son diyebileceğimiz can alıcı hasımlar hasımı bir düşmanınız var. O adeta hayatının gayesi biliyor onu sizi yoldan çıkarma bir adamı yoldan çıkarma çıkaramasa içine tereddüt atma iki insanın arasını bozma iki kardeşi birbirine düşman etme Karıyı kucasından ayırma. Karının gözünü bir başkasına düşürme. Kocanın gözünü bir başkasına düşürme. Bu türlü marifetlerle Avenesi, hempaları yanına geldiği zaman onlara inanın plaket veriyordu Onları ne ödülü dünya çapında diyorlar? Nobel, Nobel ödülü. Nobel ödülüne aday gösteriyor onu. Nobel ödülü veriyordu onlara. Onlar da tabii işlerini biraz da iştiyakla yapıyorlardır. Unutmamak lazım böyle hasımlar kadrosu içinde onlardan sıyrılarak kayalara tırmanmadan daha zor bir iş bizi bekliyor önümüzde her sabah, her akşam Rabbime sığınmadan edemem Rabbi a'udu bike min hemezat şeyat'in ve a'udu bike rabben yahtur hems, lems nefs tesvil, tezyin bunlar hepsi onun işleri burada Demek ki en önemlisi Hümeze, hemzi ki ondan yahdurun. Onlar hüzuruma gelme ve benim bulunduğum atmosferde bulunma ondan da sana sığınırım. Demek ki bulundukları yerde onlar şerare üretiyorlar. Demek bulunduğun atmosferi kirletiyorlar. Hüzurlarına karşı bile hep teminat altında olman lazım. Neden öyle bir has mı Allah Celle Celaluhu, musallat etmiş bize? Karşımızda öyle güçlü bir, süper güç orduları var. salıyor insanlar. Üzerine orduları var yani. Çin orduları, Hindi orduları, Amerika orduları, donanmaları, filoları halt etmiş onun yanında. Üzerine salıyor. Öyle çaresizlik içinde naçar kaldın, ona sığınacaksın ki na ca, o da aça bir perde ve derman o da her derdi. Yoksa o hassasiyeti gösteremezsin bir yönüyle güçlü bir hasmının bulunduğunu tezviliyle tesiniyle hemziyle lemziyle sürekli senin canını okumak isteyen bir hasmının bulunduğunu düşündükçe yeniden taptaze düşüncelerle bir kere daha Cenab-ı Hakk'a sığınacaksın tut elimden beni tut ki edemem sensiz diyeceksin sensiz edemem ne gece ne gündüz ne bir anı seyyale bu kendi kendine söylenmiş bir söz değil. Allah resulü, "Y hayya kayyum, Hey, hay kayyum, Allah'u ondan sonra gelen iki isim bu onlar ismazam arasında seyanlar var. Bir hayat. Hayat sıfat her şeyin başıdır. Hayat olmadan vücudun bir manası yoktur. Hay, kayyum, o hayatı devam ettiren isim demektir.Y ya hayya Kayyum bir rahmet kez Senin rahmetine Sığınıyorum La takilni nefsi tahrfe Beni benimle göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma. Ne bir söylüyorum onu. Allah onu göz açıp kapayıncaya kadar nefsiyle baş başa bırakmıştır Fakat bize ders veriyor. Diyor, ben bu mevzuda bir endişe taşıyorum. Endişe taşıyın. Nefsinizle baş başa kalma endişesini taşıyın. İşte tut elimden tut ki edemem sensiz mülahazası onun kaynağı ama bilmem ki insanlar hatta dahası insanı müminler bu mülahazanın neresindeler ve ben aldanan insan orada ben demek caiz hiç ben deme fakat ne haltlar karıştıran biri var, işte o benim. Orada tokmağını yemiş tavul gibi sesini yükseltebilirsin. Ben yakın durduğum halde uzaklığa ait ne kadar halt varsa hepsini yapan yakınlık atmosferi uzaklığa ait işler. Ne ayıp şey. O diyor ben sana şah damarından daha yakınım. Onu görmezlikten, duymazlıktan, hissetmezlikten gelmek. Ne demek? Tarsalar o işi, o işin karşılığına çıkan kelime küstahlık çıkmaz mı? Evet, herkes hayat dairesi, kendi iklimi, kendi atmosferi açısından olup biten handikapları bağlayacağı böyle faktörleri bulunca zannediyorum kendiyle yüzleşmeye çalışır. Nefsini sorgular Allah'a dayanır Bir kere daha sahi sarılır Tevfik-i keram olur Ve yürür Nurlarda Kur'an'ın etrafındaki surlar yıkılacak O surlar neler olabilir? Kur'an'ın doğrudan doğruya kendini müdafaa etmesi ne demektir? Kur'an ilahi teminat altında olma güveniyle inmiştir Biz o meseleyi herkesin anlayabileceği şekilde anlatırken bu mülazadan kat nazar ederek biraz meseleyi sadece Allah hamdolsun hafızlar yetişmiş. Onun mali münifine ulaşmak için çok cins böyle dimalar, prototipler, bütün immetlerini, güçlerini kuvvetlerini o istikamette harcamışlar. Çok önemli tefsirler, yorumlar ortaya koymuşlar. Kur'an'ın yenilmez gücünü, onun derinliğini, enginliğini anlatmak için ellerinden gelen Hiçbir şeyi esirgememişler. Mülazalarına bağlıyor ve diyoruz ki Allah muhafaza etmiş Kur'an-ı Kerim. Ona tâhir, tahrif girmemiş. Kur'an olduğu gibi duruyor elimizde. İşte bu sayede olmuş Allah'ın inayetiyle. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer efendilerimizin gayreti müsellem, görmezlikten gelinemez, nankörlük olur. Hazreti Osman Efendimizin müsadar çoğaltma istinsah ameliyesi görmezlikten gelmek körlük olur onu. Sahabe-i Kiram'ın o mevzuda gayretleri, o kıraat imamlarının o mevzuda gayretleri, Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan geldiği dönemde orijinalitesini ise şayet o orijinalitesiyle korunması ve bugün de orijinal olarak bize sunulması için lazım gelen her şeyi yapmışlar. Cenab-ı Hak sahilerini meşkur etsin. Onları Firdevs'le sevindirsin. Bunlar çok önemli şeylerdir. Fakat hıpsedilme teminatıyla gelme meselesi Allah'a bir şeydir ki manevidir. Bunlar nedir ona göre? Allah Celle Celaluhu bunları da kullanmış, onları da sevaplar kılmıştır. Onları Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmekle tebcil etmiş, takdir etmiş, teşrif etmiş, teklif etmiş, ikramda bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'in surları, bir yani şimdi şu mülahazaların yıkılması, Kur'an Allah'ın teminatı altındadır. Kur'an nüzul ettiği andan itibaren günümüze kadar herhangi bir değişikliğe uğramadan gelmiştir. O bir Allah kelamıdır. Tarif edilirken deniyor ya yani Allah tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 23 senede ceste ceste nazil olmuş, sivriyle emin getirmiş, o muhafaza edilmiş. Peygamberimiz söylemiştir. İşte surlardan bir tanesi yıkıldı yani. Bir kısım insanlar bu mevzuda böyle bir mülazaya saplanırlarsa bir sur yıkıldı demektir. Hafızlık çok önemli bir meseledir. O meselenin önünü alıp kursu kapattığınız zaman bir suru yıktınız demektir. Onun hakikine tercüman olabilecek, o işin ilmini yapan, bütün ilahiyatların kapısına bir kilit vurduğunuz zaman bir surunu yıktınız demektir. Bunlar hep kuruyucu şeylerdir yani iç içe kaleler gibi şeylerdir bunlar. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapabilecek seviyede insan yetiştirmediğiniz zaman hususiyle günümüzde o teşri emirleri okumanın kelam sıfatından gelen ilahi beyanı okumanın yanı başında tekvini emirleri didik didik edecek, hallac edebilecek ilim adamlarını yetiştirmediğiniz takdirde mefluç bir Kur'an anlayışına sebebiyet vermiş olacaksınız. Kur'an'ın bir sorunu daha yıkmış olacaksınız. Kur'an-ı Kerim'e çöl kanunu denecek. Ya bu mevzuda önleyici bir şeyiniz yoksa Kur'an'ın bir sorunu daha yıktınız demektir bu. Günümüzdeki insanların bile bir tane biliyorum ben 14 asır evvel gelmiş bir kitapla mı yani filan bugünkü gibi hatırlıyorum. Ve buna karşı sessiz kalınıyor. Bu müfteriye, bu başlayın, bu terbiyesiz adama bu küstaha bir şey denemiyorsa şayet kanun, nizam, fertler buna karşı dava açamıyorlarsa bu sizi mahkum edemiyorlarsa bunu ondan cüret alan başkaları da söyleyecektir. İşte bir sur yıkıldı demektir. Sur yıkıldı. Bu surlar pışı beşine yıkılıyor. Şimdi bunların hiçbiri yıkılmadan evvel o zaman görüyor o zat onu. Gördüğü yürüyor ya da eskiden Ararat Dağı denilen ağrı dağında infilaklar oluyor. Dünyanın dört bir yanına o da adeta lav püskürtüyor gibi kayaları salıyor ve sonra birisi ona gaipten diyor ki Kur'an'ın etrafındaki surlar yıkılacak, Kur'an müdafasız kalacak ve sen günümüzde onun müdafii olacaksın diyor. Bu defa demek ki belli bir süre yani ne Kur'an'ı kendi büyüklüğü, ululuğuna uygun şekilde tefsir edecek insan kalacak ne de onun hıfzını eskiden olduğu gibi en çok hafız yetiştiren millet Türk milleti. O ölçüde hafız yetişecek. Ne Kur'an'ı anlama cehdi ve gayreti olacak ne Kur'an adına, Kur'an zaviyesinden biraz evvel arz ettim, Kur'an gezi gözü arpacığıyla tekvini emirlere bakma mülazası kalacak. Öyleyse doğrudan öyle. ilk indiği dönemde onu kendi cazibesiyle, kendi güzelliğiyle insanlara yeniden bir kere daha anlatmak icap edecek demek oluyor yani. O vazifeyle tavzif edildiğini anlıyor, o rüyayı öyle yorumluyor ve kendisini o işe veriyor. Bugün kısmen onun gördüğü rüyaya tahakkuk etmiş, o rüyayı yorumlaması da tahakkuk etmiş ve gelecekte biz vade vefada hulf etmezsek, Allah'la aramızdaki ahde karşı saygısız davranmazsak, Allah'a verdiğimiz sözü tutarsak Allah'ın izniyle dediği şeyler hepsi sonuna kadar tahakkuk edecektir hakikaten Kur'an kendi kendini ifade edecek. Başkalarının kafası çatlasa bile kafalarını çatlatır casına gür sesiyle bir kere daha gürleyecek. Bir kere daha yerle bir olacak eyyâmi ta'ud Allah'ın izni inayetiyle. Ve çağı Kur'an çağı olacak. Kur'an düşmanları istemese bile yuridûne en yutruun be ve veya Allah ılla yütüm kerhel kafirun. Allah'ın nurunu Kur'anı söndürmek istiyorlar. Allah hayır diyor. Ben onun sönmesini istemiyorum. Çünkü Kur'an kainatın beyni mesabesindedir. O gitse küre yaz, sersemleşmiş başını başka bir küreye çarpacak ve kıyamet kopacak. Veya Allah ılla yütüm menûrahu vele kerhel kafirun. Kafirler istemeseler hoşlanmasalar bile. Allah nurunu tamamlayacaktır. Başka bir ayette "Yurîdune liyutî nûra'llâhe ve efayim vallâhu diyor. Ona bu fasıl itibariyle bakabilirsiniz. Çünkü burada "vallâhu <gülüyor> mutimme'nûri" cümlesi cümle ismidir. Allah sürekli nurunu tamamlama şeyini, i rububiyetinin gereğini göstererek sizin içinize inşirah salıyor ümitlerinizi coşturuyor şahlandırıyor ve içinizi serin tutmanızı istiyor onların katiyen bir şey yapamayacakları teminatını veriyor vallahu mutimmin nuri velau karihel kafirun huvellezî ersale rasûlehu bilûdâ ve dîni'l hak li yuzhirehu ala'd dîni kulli velau o habibini gönderdi Hidayetle, din hakla, liyudhira ve aled-dini o din, bütün dinlere galebe çalsın. Dine, din şeklindeki organizasyonlara, din adına işte ortaya atılmış bütün sistemlere, bütün felsefi sistemlere galebe çalsın diye o şanı Yüce Resulü'nü gönderdi. وَلَهُ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ Allah'a eş ortak koşanlar, bundan hoşlanmasılar bile, bu hatmi bir şeydir. Katiyen olacak ve bunun önünü kimse alamayacak. Bir gün ışıklar gelecek, bütün dünyayı dolduracak, ışık karanlığı boğacak, karanlığın çocuğu yarasalar, sığınacak, delik arayacak. Evet. Sonra siz ellerinizle Kur'an'dan meşalelerle zavallılar bütün bütün karanlıkta kalmasınlar diye çekildikleri mağaralarda onlara meşaleler götüreceksiniz ışık tutacaksınız La ilahe illallahul halimül kerim. Subhanallah hmm. rabbil arşil azim. Hmm. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Es'elüke mecûbât rahmetike ve âzâim mağfiretike ve el ismete min kulli zenb ve el min kulli bir ve es min kulli îsra ta'le ana zenben illâ ghaferte ve lâ hamme illâ ferace ve lâ hâce ten yerluk rutben İlla qadıytəha ya arham arhamin, hajetnə Rabb'na, ʿāl kelimət Allah ve kelimət alaq və din el İslam, fi kül anḥayl alam, və ve sədūr əybādik, fi kül anḥayl alam, elə ve el-Islām ve el ve ve ve ve ve el المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضين الصافين المحبين المحبوبين واجعلنا علماء حلماء سلما، أواهين أوابين منيبين متواطعين خاشعين متخلقين بأخلاق القرآن ve sallallahu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zhunubina ve mevlana Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.